Ama Yüce Allah buyuruyor ki Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Hiçbir nasibi yoktur. Sonra bir istisna getiriyor Allah-u Teala. Ahirette hiçbir nasibi yok. Bir istisna. İllenmar. Cehennemden başka. Sonra Yüce Allah buyurur, Men kana yuridul ahirete. Acile, ahiret. Her kim de ahireti istersin. Şimdi biz sözlerimizle, amellerimizle, kalbimizle acaba ahiret isteklisi miyiz? Bu hayat isteklisi miyiz? Bir bakalım. Arkadaşlar, net net konuşalım. Ahirete iman eden, gerçek iman eden ahiretin isteklisi olur. Çünkü vazgeçilemeyecek şeyler var. Size vazgeçilemeyecek şeylerin en büyüğünü söyleyeyim En büyüklerinden biri diyeyim. Allah'ın rıdvanından sonra, Allah'ın razılığından sonra size vazgeçilemeyecek şeylerin en büyüğünü söylüyorum. Ve ayn Hur Dayan ayn iri gözlüler ve Allahu Teala hurun ayn buyuruyor. Beyaz tenli iri gözlüler. Hasan diyor ki gözünün siyahı simsiyah, beyazı bembeyazdır ve ışıl ışıl parlar. Öyle kadın vardır ki gözlerinde kendini yitirirsin. İşte onlar öyledir. Ve hurun ayn sen Allahu Teala vasıf etmeye devam ederek buyuruyor ki ke emfalil lu'il Onlar tıpkı saklı inci gibidirler. Başka ayette buyurur ke emnel hunne o kızlar tıpkı cennette her mü'mine biliyorsunuz huriler verilecek. Yani eşler verilecek. Kendisiyle beraber olacağımız kendisiyle sevişeceğimiz, cinsel ilişki bulunacağımız ve muhabbetleşeceğimiz, muhabbetleşeceğimiz, lezzet içinde. Böyle üzüm tanesini alırsın, sen onu atarsın, o sana atar. <gülüyor> Yüce Allah Azze ve Celle onları vasf ederek buyuruyor ki, hunne O kızlar tıpkı el Yakut ve Mercan Yakut ve Mercan gibidir. Başka ayette buyuruyor ki, İnnah. Şimdi unuttum. Biz onları bambaşka bir surette yarattık. Feja'alnahu'nne <gülüyor> ebkaran. Hepsini bakire kız yaptık. Feja'alnahu'nne <gülüyor> ebkaran. Hepsini bakire kız yaptık böyle görüyorsunuz. Göğüsleri irileşmiş. Tomurcuk allah Allahu Teala Azze Celle bizim için hazırladıklarını kitab-ı keriminde böyle açıklıyor. Hepsi bizim için. <gülüyor> Cennette huriler var. Yaratılmışlar şu an. İri gözlü, elma yanaklı, kiraz dudaklı, boylu foslu. Gülümsemeleri insana hayat verir. Gülümsemeleri. Resulullah s.a.v buyuruyor, Allah'ın adına yemin olsun, Onlardan birisi dünyaya tülbentini açsa yer ile gök arası güzel kokuyla dolar. Kokuları hoş. Kulağından sarısı, su, burnundan sönük, dişleri sarı falan değil. İnci gibi dişler. Işıl ışıl gözler. Keennehun el yakut vel mercan. Tıpkı yakut, tıpkı mercan gibidir. Tıpkı yakut, tıpkı mercan gibidirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi dedi ki Ya Resulallah orada bu hürilerle biz cinsellik olarak beraber olacak mıyız? Sevişecek miyiz? Muhabbet edecek miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki elbette. Birisi geldi ya Resulallah cennette deve var mı? Dedi var Sen Efendim Birisi geldi dedi ki ya Resulallah cennette ekip biçmek var mı? Dedi ki var. Ama ekip biçmesi bir andadır. Niye? Dedi ki ya Resulallah ben böyle ekinler böyle çıktım yükseldim, Şöyle bir bakmaktan çok hoşlanıyorum. Çünkü o kazanç var ya kazanç yırtığı. bu da acayip bir lezzettir. Kazan Kazandıkça şimdi mesela e, benim bir abim var. Şimdi bir müşteri geliyor, cebine parayı koymuş. Bir müşteri geliyor, bir 20 milyonluk alışveriş ediyor, parayı tekrar çıkartıyor, arasına koyuyor, bir daha sayıyor. O öyle yürüyerek Sonra tekrar cebine koyuyor. Biraz sonra bir müşteri geliyor, bir alışveriş daha ediyor. Parayı cebine koyuyor, tekrar çıkartıyor, sayıyor. Bir lezzet, bir lezzet sormayın. Cennette allah Teala azze ve kısaca buyuruyor ki, ne isterlerse o var. Gönülleri neyi çeker? Ve hepsinden daha büyüğü Allah'ın rızası. Bu hayat asıl hayat değil, ahiret hayatı asıl. Bu hayat asıl hayat değil, ahiret hayatı. İşte arkadaşlar, bu dersimizde, bu sohbetimizde biz başlangıçtan bahsettik. Bir damla sudan başladık. Sonra gittiğimiz sondan bahsettik. Sonra yeniden dirileceğimizden bahsettik. Bursa'ya geri dönmekten bahsettik. Değil mi? Mezarlardan çıkmaktan bahsettik. Ama terk ettiğimiz gibi bulamayacağız. Bundan bahsettik. Sonra asıl dengelerin kurulacağından bahsettik. Allah'ın adına yemin olsun ki o gün nice zenginler fakir olacak. Nice fakirler zengin olacak. Nice azizler zelil olacak. Nice zeliller aziz olacak. Cennetten bahsettik, cehennemden bahsettik. Cennete giden yol belli. Muhammed aleyhissalatu Vesselam böyle yürüdü, bir takım izler bıraktı. Hiç hiç sapmadan, aldırmadan, o ayak izlerine basa basa yürüyeceğiz. Azıcık kenara bassa mayına denk gelebilir, bilmiş ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan ayrılmadın. Mayın döşeli çünkü. Sağ sol mayın döşeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mayınların içinde bizi yürüttü. Mayınların içinde bizi yürüttü. O ayak izlerine basacağız. Dikkat edin bak başka ayak izine aldanmayın. Şeytan da böyle tam Resulullah'ın yanı üzerine yürür. Sen şeytanın ayak izini Resulullah'ın izi zannedersin. O ayak izine bastın mı mayın patlar. Mayın patladı mı mahvolur. Mayın patlatmayacağız. Onun için karıştırmayalım. Şeytanın da ayak izleri var. Şeytanın da ayak izleri var. Şeytanın ayak izlerine basmayalım. Evet. Resulullah Hazretlerinin ayak izleri. Allahu Teala da "Şeytanın adımlarını izlemeyin." Şeytanın adımlarını izlemeyin. Niye? Sen o adımları izlersen şeytan seni cehenneme götürür. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yolu üzerine yürüyenler kesin bir Kurtuluşla kurtulacaklar. Bu villaların hiç birisi hikaye değil. Hiç birisi yalan değil haşa bakayım. Yakında Allahu Teala böyle buyuruyor. Yakında bilecekler. Yakında bilecekler. Cehennem de hayal değil. Ben çok çok böyle içimden geçti. Tevbe etmek çok istiyorum namaz Yapamıyorum. Peki reçete istiyor musun? Samimi misin? Ateşe mi girmek istiyorsun? Ateşe mi girmek istiyorsun? Girmek istemiyorum. Reçete istiyor musun? İstiyorum. Samimi misin? Samimiyim. O zaman ilkin ilkin insan ve cin şeytanlarından uzaklaş. İlk şart bu. Tevbenin ilk şartı. Uzaklaşacaksın salihlerle dostluk kuracaksın, namaz kılmayan, Allah'a isyan eden, fasıklık yapan, bütün insanlardan, bütün arkadaşlarından, eski hayatından, böyle kılıçla kesilircesine kopacaksın. Bırakmazlar ki, telefon numaranı değiştir. Yine bırakmazlar. Evini taşı. Yine bırakmazlar. O zaman kavga et. Söyle onlara. Onlar seni dövsünler, bir daha da aramasınlar seni. Lan senin gibi arkadaş olur mu desinler, aramasınlar seni. Ama onları da düzeltsen, bırak sen düzeltme onları. Onlar seni düzeltirler. Onlar seni düzeltirler, düz yaparlar. Bırak sen düzeltme onları. Sen şu anda kendini düzelt. Sen şu anda kendini düzelt. Tevbe edeceğiz, allahu Teala'ya geri döneceğiz salihlerle birlikte olacağız arkadaşlar sonra kendi kendine olacak bu iş kendi kendine olacak Allahu Teala azze ve cille bize anlayış nasip et anlayış nasip et görmek nasip et evet saatimiz kaç evet şöyle bir ara verelim dileyen kardeşlerimiz ee, başka bir e...